Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, ben Selam. hocama Selam. bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, bizim bir abimiz var. Ee, her cuma, cumaya gittiği zaman sinir harbiyle geri geliyor. Niye derseniz, e, cumada e, e, imamların e, sakalsız ve boyaksız imamların arkasına namaz kılınmadığını, kılan kişilerin de namazının geçmediğini iddia ediyor. Ve dışarıda namazını kılıp geliyormuş. Ve hocalara da çok kızıyor. Haklarına giriyor ve hocaları ikaz ettiğini, onu dinlemediklerini söylüyor. Hı hı. Sakalsız bayıksız imam olmaz ve bizim namazlarımız kabul olmuyor diyor. Bu ne derece doğru bunu merak ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Ayrı akşamlar diyoruz Böyle zahatlara ben de birkaç defa rastladım. Evet, yani bir hoca efendinin dış görüntü itibariyle Hoca Efendi'ye benzemesi tabii arzu edilir. O da nedir? Yapısında şeklinde Peygamber Aleyhisselam'ın görüntüsünü görmek arzu edilir. Ya O noktada evet yani bir Hoca Efendi'nin başka bir mazereti yoksa sakal olsun, bıyığı olsun yani gören bir şahıs en azından hocam desin yani bir kişi hocama başka bir meslek mi icra ediyor? O noktada ayrıca bir unsurdur aslında. Yani düzgün, tertemiz bir sakal. Ee, tabii ahlak da çok önemli. Yani güzel bir ahlak. Ee, simasının nurlu, Efendim peygamber aleyhisselamın e, sünnetini uygular tarzda görürsek daha hoş olur. E, bu temenni sadedinde söylenen şeylerdir. Ancak... Bir kardeşimiz sakalsız, bıyığı da yok, imamlık yapıyor bunun arkasında kılınan namaz sahih değildir diyemeyiz. Peygamber aleyhisselam sallu halfe kulli berrin ve fecirin buyurmuş. Yani bir Müslüman günah işliyor, sünneti terk ediyor da olsa yahut müttaki bir insan da olsa... Her birinin arkasında namaz kılınız buyuruluyor. Yani kıldığınız namaz geçerlidir. Peki benim tercihim yani az önce söylenen şartlardaki bir hocaefendinin arkasında namaz kılmak istiyorsam o zaman o vasıfları haiz bir hocaefendinin olduğu camiye gidip cumayı orada kılmak daha uygun olur. Evet. Yani tercih imkanınız varsa bunu yapın. Yani bir yerde daha takva Hı hı. Bir efendi var. Öbür tarafta o kadar hassas olmayan bir efendi var. Siz tercihinizi takva hocaefendiden yana yapın. Hı hı. Yani oradan alacağınız feyiz, haz, bereket daha fazla olur. Ama böyle buyurun hocam. Evet onun dışında e, hocaefendiye görevini de yapmış söylemiş. Yani hı hı. hocam seni böyle arzu ediyorum demiş. O noktada da sorumluluğu kalmıyor. Hı hı. Başka gidecek yeri yok da o camiye gidiyorsa kılınan namaz sahihtir. Evet. Geçerlidir. Ee, o, o noktada yani o Hoca arkasına namaz kıldım namazım olmadı. Demek uygun mütala edilmez. Evet. Bir de tercih e, yani tercih edilme bir şansı yoksa yani orada bir tek cami var ve cuma namazını orada kılması gerekiyor. Kişinin. Ama işte böyle sakal bıyık meselesinden dolayı da cuma namazına gitmiyorsa bu sefer kişinin kendi vebale girer mi? Evet, e, hoca sakal bıyığı yok diye cuma namazına gitmemek büyük bir vebaldir. Farz olan bir ibadeti terk ediyorsunuz e, kendi şahsi kanaatınıza göre. E, şimdi sakalla ilgili tamam vaciptir diyen ulema var, hı hı. sünnettir diyen var. Efendim diğeri de adettir diyenler de var. Yani içtihattır bunlar. Hı hı. E, adettir diyenlere göre kestiğiniz takdirde herhangi bir şey gerekmiyor. E, bu hoca de adet gereği sakal bırakmamış, efendim tıraş etmiş. E, böyle bir kanaat varken sizin namazı terk etmeniz, cumaya gitmemeniz tabii olacak iş değil. Yapmanız gereken nedir? Namazınıza gideceksiniz. Tercih imkanınız varsa, daha takva bildiğiniz, ameline, ahlakına güvendiğiniz hoca efendiyi tercih etmeye çalışırsınız. Evet.